Hak, bu şu Hak bu istikamete girenlerin bir vasfını bildiriyor aşağı ayette. İnsanları Allah'a çağıran, Allah'a davet eden, Allah yolunu davet eden, emri bil maruf ve nehi alim nünkerde bulunan, onlara kötülüklerden men eden ve ameli salih işleyen, bütün amellerini hasbeten lillah, Allah rızası için, bir İvazsız ve karşılıksız bir menfaasil işleyenler için. Ve ben Müslümanlardanım diyenlerden kimin sözü daha güzeldir buyuruyor. Demek ki bu istikamete girenlere elhama, hucura ve takvaha. Burada takva, takva bir bir ilham halinde olmuş oluyor. Allah'a davet edenler, Allah yoluna davet edenler. Allah yoluna davet etmek için de kendimizin o davete bir hazırlıklı olması lazım. Kuru kuruya bir davet, ham bir kalple bir davet olmaz. Ömer radıyallahu anh cemaatte sohbet ederken Allah yolunda ne istersiniz dedi. Nasıl neyi infak edip Allah rızasını kazanmak istersiniz dedi. Sabi muhtelif şeyler söyledi. Kimi para dedi, malını Allah yolunda harcayayım dedi. Kim başka bir şeyler söyledi. Ömer radıyallahu anh, daha daha daha başka şeyler söyleyin buyurdu. Onlara dediler ki, Ya Resulallah dediler, biz ancak bu kadar söyleyebiliyoruz, siz buyurun dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh da dedi ki, bana şu oda dolusu kadar dedi, bir Ubed bin Cerrah olsa dedi, Huzeyfetül Yemame olsun dedi, Muaz bin Cebel olsa dedi, ben de şu oda dolusu kadar dedi, yani keyfiyette iki insan, kalite insan hem zihni hem kalbi bir ahenk içinde yaşayan bunları dünyanın bir dört tarafına salsam dedi, bunlar dedi Allah'ın yeryüzünde bir şahitleri olduğunu bir gösterseler dedi, Allah'ın dinini tebliğ etseler dedi elhâsıl buradan da Allah, insanları Allah'a çağıran amel-i salih işleyen ve ben Müslümanlardan diyenden kimin sözü daha güzeldir Şimdi bu insanın sözü nedir Kur'an'dır. Bu insanın sözü nedir? Hadis-i şeriftir. Davranışı nedir? O'dur. Demek ki bu keyfiyette insan yetiştirme. Bilhatsa bugün çocuklarımızın üzerinde büyük bir mesuliyetimiz var. Hepimizin bir ahiret mesuliyeti. Yani çocuğumuzdan, akrabamızdan, çevremizden, toplumumuzdan ve bu dalga dalga, genişleye genişliğe gidiyor. Hepimizin bir ahiret mesuliyeti. Herkesin mesuliyeti bu ne kadar bir mesuliyet? Bu ne kadar bir mesuliyet? Mala ata katelena takat fazlasını istemiyor. fakat takati istiyor. Ya yani, 25 kilo kaldıracak bir insan 22 kilo kaldırsa kıyamet günü bu 3 kilonun hesabını verecek. Ki öyle bir zor ki peygamberler bile biz peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz böyle Cenab. Ki, hepsi cennetle teminat altında olduğu halde. Hatta ümmetleri yanlarına gittiği zaman biz kendi hesabımızla meşgulüz. Siz Muhammed Mustafa'ya gelin diyecekler. O gün malum, o kıyamet günü işte ter kiminin ayaklarında, kiminin karnında, kiminin gırtlağında, kiminin ter boğacak. O şeydi güneşin şiddeti bilemiyorlar. O zaman ki, dünyeli intibalarla on ancak şey yapabiliyor. Demek ki insan onun çok zor bir günü. Burada evlatlarının mesuliyeti çok mühim. Yani kendimizin durumu, Bizi kurtarmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa bu çocuklarımız üzerine çok bizi düşündürüyor. Kendi bilhassa çocuklarına çok meşgul. Hatta bir komşu Yahudi çocuğunu bile ziyarete giderdi. Hatta o Yahudi çocuğu Müslüman oluyor. Hatta babasına diyor ki, baba diyor ne güzel diyor. Bana diyor ne olur müsaade Ben de diyor Muhammed'e tabi olayım diyor. Yani bir çocuğun ruhuna girebilme. Efendim çocuklarla diyor çocuklar ruhuna girin buyuruyor. Kendisi ruhuna giriyordu. Ta o son yaşlık halinde bile o çocuklarla muhatapta devamlı. Bu çok ilk defa karşısın kalbini yumuşatacaksınız. Kalbi yumuşattıktan sonra kendi bir sempati olacak bir bir bir muhabbet olacak. Ondan sonra tebliğ olacak. Bu da diye işte kuran ahlakı. Ahlak. İşte Allah'a çağıran, cana bak. Firavun'a bile Musa'ya yumuşak bir lisan kullandı Leyinli bir lisan kullanmıyor. En güzel bir şekilde öğüt ver buyuruyor. Peygamberleri nasıl tebliğ ediyor? Onlarla biz. Hiç mülakaşı yok Peygamberlerle. Daima bir karşısındakinin kalbini yumuşatmak, sonra tatlı yumuşak bir lisanla izah etmek. Onun ruhuna girerek anlatmak. Rabbimiz burada insanları Allah'a çağıran, Ameri sallı isteyen ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin daha sözü güzeldir diyor.